Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Evet Açık Radyo Bursa 94.9, acikradyo.com.tr ve Açık Radyo'nun Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız ama Berbat bir haberi de sizinle paylaşmak zorundayım. Biraz önce haber aldığımız bir şey var. Atilla Aksoy vefat etti 67 yaşında. Bu sabaha karşı yatağında bulundu. Kendisi Atilla Aksoy. Hem Türkiye'nin önde gelen reklamcılık hem teorisyeni hem de pratisyeni olarak en önde gelen isimlerinden bir tanesiydi. Reklam evi Young Rubicam ve aynı gruba bağlı Wunderman ajanslarının kurucu ortağıydı. Yönetim kurulu başkanıydı. Aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık bölümünde ders veriyordu. Koordinatörüydü. Ve Türkiye'de çağdaş anlamda reklamcılığın kurucularındandı. Ayrıca da çok çok boyutlu bir kültürel kimliği olan bir kişiydi kişiydi demek de çok zor geliyor insana doğrusu isterseniz çok yakın bir dostumuzdu açık radyonun kurucularından biriydi ve açık radyonun olabilmesinin en önemli insanlarından biriydi ortak olarak daha başından geri verilmesinin İmkansız olduğunu bildiği halde borç oda altında destek veren birisiydi. Reklamcılar Derneği başkanlığını da yapmıştı ve önemli bir kitabı var. Yeni Reklamcılık diye bilgi yayın evinden çıktı. Ve aynı zamanda en önemli özelliklerinden biri çok ciddi bir sanat eleştirmeniydi. Ben şimdi bu korkunç haberi aldıktan sonra hemen birazcık hatırlamaya çalıştım, bakmaya çalıştım ve e, tam 40 yıl önce 1977 Mart'ının ortasında eleştiri, sanat eleştirisi yazılarını e, olduğunu fark ettim, hatırladım. Ben onun okurlarından biriydim. Tanışmadan öyle şey yapıyorduk ama bizim için tabii Atilla Aksoy öncelikle açık radyo denen kuruluşun tümüyle aksi takdirde olmasaydı var olmasının bile çok zor olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz hem maddi hem manevi destek olarak hem de Engin müzik kültürü ile bizi fevkalade derinlemesine etkilemiş ve etkilemeye devam eden biriydi son zamanlarda görüştüğümüzde de bir takım sıkıntıları da vardı. Kendisinin başka projeleri de vardı. Bizde suç ortağı yapmak istedi. Onların hiçbiri gerçekleşmeyecek artık. Ama son iki tane elinde her zaman sık sık yaptığı gibi tuhaf hediyelerle de gelirdi ve onlardan bir tanesi şu anda elimde çok yaşlı ve bilge bir köylü kadınının e, fotoğrafı, büyük bir fotoğraf e, ustalığına da ulaşmış olduğu görüyor. Yaptığı her işi iyi yapan e, birisiydi. Açık Radyo'da e, sayısız e, program yaptı. Yani Açık Radyo'nun bir kere e, Türkiye'de caz e, zın tanıtımında çok önemli bir katkısı olmasında birinci derecede rolü olan biridir. Aynı fikirdeydik ama bunu yapacak şeyden yoksunduk doğrusunu isterseniz. Bilgi ve şey birikiminden kendi bütün arşivini de katarak sayısız program yaptı. Yani caz standartları yaptı. Önder Focan'la da birlikte. Caz tarihinde Seyir-ü Sefa diye şahane bir program yaptı. Caz dergisi yaptı. Sedat Nemli ile Atilla Akson'la birlikte yaptılar. Caz Saati vardı gene Sedat Nemli ile ve Tulba Önalla Atilanın yaptı e, Artun Çinetçi ile de tasarımcı arkadaşımız Artun Çinetçi ile de caz standartlarını ayrıca yaptı hem Önder Pocanlı hem Artun Çinetçi ile e, şeyin de e, İstanbul Caz Festivalinin önemli e, öncülerinden biridir Açık Radyoda. Her gün program yaparak caz festivalinin duyurulmasına veya yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulundu. Rododendron ve Müzik Bahçeleri diye ulağanüstü bir programı vardı. Yani müziğin hikayesini de anlattığı bir şey vardı. Ve tabii dünyanın cazı kuşağımızda da gerek Faruk Eczacıbaşı ile, Görgün Taner ile, Göver Gazancıoğlu ile ve Jacques Cohen'le birlikte dünyanın cazını da yürüttü. Ee, ayrıca Olimpiyatlar ve İstanbul diye Sevin Okya ile programları da vardı. Yarına dört ışık diye de benim de katkıda bulundum. gene Olimpiyatlarla ilgili programlar da yaptı. Ama Atilla Aksoy öyle birkaç cümlede anlatmak falan gerçekten e, mümkün değil. E, yeri doldurulması son derece zor insanlardan biri. E, ben e, on, onun yani şöyle bir şey anlatabilirim. Açık radyo fikri doğduğu zaman Atilla Aksoy'ya git dediler. Başka türlü e, olmaz. Bu, bu gibi girişimler e, Atilla Aksoy'un parmağı olmadan kurtulmaz diye Ben de bir telefon ettim. Hiç tanışmıyoruz ama ben sizin e, amcanızı ve babanızı tanıyorum dedim. Amcası e, e, benim e, Mektebim ülkiyeden, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ünlü hukuk profesörü e, Muammer Aksoy'da öldürülen, katledilmişti. Babası da bu e, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hematologlarından bir doktor Muzaffer Aksoy'du. O da benim babamın e, kanseri sırasında kendisine bakan ve onu uzun süre yaşatan biriydi. Yani Böyle ilişkilerimiz olduğu halde hiç tanışmadıktı. İşte ben böyle bir uzaktan sizin akrabalarınızın öğrencisiyim falan diye gittim. Ve böyle bir radyo projesi var dedim başladım uzun uzun anlatma uzatma tamamdır bu iş dedi aynen böyle yani 10. On, dakikasına geldim hiç sevmezdi zaten uzun lafın kısasıyla hareket eden biri pratik uzatmayalım dedi tamam bu iş olmuştur ne yapacağız şimdi onu kimleri arayacağız filan diye ve örgütlenmesinde muazzam rolü oldu yani hayati dokunuşlarla e, bu şeyi radyoyu radyonun temel direklerinden biri olarak hep kaldı. Ve en önemli şeylerden birini de biraz önce Dilek hatırlattı. Ben unutmuştum. Radyonun meşhur artık çok meşhur olan reklam kuşağında Henry Mancini'nin Pembe Panter çizgi filminin, müziğinin kullanılması fikri de onundur. Reklamların böyle ancak bu şekilde yapılabilir. Bir dinleyebilir miyiz? Pembe Panteri mesela reklam kuşağı yani böyle çok yönlü muazzam bir kültür çoklu kültür şeyi olan yüksek ahlaklı hoş bir adamdı yani doğrusunu isterseniz yerinin doldurulmasını pek kolay mümkün olacağını düşünmüyorum. Bir de e, bütün bu caz programlarından e, her, en çok açık radyoda en çok jingle e, sorulan iki jingle var. Bir tanesini herkes biliyor işte reklamların jingle olduğunu, pembe panter şeyi olduğunu. Önce onu dinleyelim sonra da ikinci jingle tamamını çalarız. Reklamlarda kullanmak bence dahi yani muazzam bir fikirdi ve hala da öyle olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalan bir fikir. Öbür Jingle'a gelince onun tamamını çalalım size. Caz standartları denen programın çeşitli adlar aldı ama en başlangıç noktası caz standartlarıydı. Sonradan da dünyanın cazına dönüştü biliyorsunuz. Onun bütün Açık Radyo'nun dinleyicileri ve etrafında dolaşan ilgili isimlerinin hep sordukları bu ne müziğidir? Bunun dünyanın cazının jingle'ında kullanılan müzik diye. Onu da Atilla Aksoy bize ve Türkiye'ye bana sorarsanız. Çok hoş bir şekilde armağan etmiştir. O da de tanıma fırsatı da buldu. Çok Çingene kökenli Amerikalı cazcı Tony Scott'un dilenme şarkısı aslında. Brother, can you spare a dime? Bir 25 kuruşun var mı abi? Diye dilendiği günleri anlattı bir parça Tony Scott'un. Şimdi onu dinleyelim. Amerika Birleşik Devletlerinin Çingene kökenli klarnetisti ve harika müzisyeni besteci Tony Scott'tan "Brother Can You Spare a Dime" adlı parça'yı dedik. Birader bir 25 kuruş'un var mı diye çevirebiliriz. Dilenme şarkısı, dilenme günlerinden hala biz bugün radyoda her gün hafta içi. Duymanız mümkün. En çok bana sorarsanız 22 yıl içinde en çok sorulan jingle da buydu. Hala da sorulacağına da inanıyorum. Çok net bir damgasını mührünü vurdu Atina'nın Atilla Aksoy'un çok zaman zaman hiç çaktırmadan yaptığı gibi bütün kültürel hayatımıza E, Vurdu mühürlerden bir diğeriydi. E, Atilla e, şeye geçelim geçenlerde e, bu 2013'te yanılmıyorsa e, şey 2000 İlsan 2 Nisan 2013'te geldiği zaman radyoya bu dinleyici destek projesi özel yayınında kendisiyle o günleri andığımız harika bir sohbet yaptık. Hepsini veremeyiz. Daha sonra ileriki günlerde belki verme şansımız da olur tamamını. <gülüyor> Webde de, internet sitesinde de tamamı yer alacaktır. Bu sitenin, şeyin, söyleşinin. Ama şimdi açık radyo hikayesine ilişkin olarak ona kulak verelim. Şunu da söyleyeyim. Bu Atilla'nın ölümünü, bu ani ölümünü haber aldığımız anda büyük bir şok ve yıkım geçirdikten sonra nasıl yayını sürdüreceğimizi konuşurken benim aklıma şu geldi ve her, sanıyorum da şimdi burada doğrular, doğrular hepimizin aynı fikirde yani keserseniz yayını mudunu değiştirirseniz bilmem telefon numaralarını tekrarlamayı İşte haykırmayı keserseniz çok bozulurum derdi ve Atilla'nın bozulması da şaka değildir yani insanı tabii, korkutur tabii. yani çok Dehşetli bir şeydir. deruni sesiyle azarlar hiç bakmaz yaşına o yüzden de biz Atilla'yı hakikaten içimiz kan ağlayarak anacağız ama aynı zamanda da bu programı sürdüreceğiz onu da söyleyeyim şimdi neler demiş bir ona bakalım 3 sene önce. Evet. Çok teşekkür ederiz Atilla Aksol. Hakikaten e, bu yeni mekanda e, ağırlamayı en çok istediğimiz insanların başında geliyorsun. Doğrusu çok büyük ...bir manevi destekte de... E, ...verdin... ...maddi olanları hiç saymıyorum bile ama... ...bize bastırdın ve sonunda bizi buraya... <gülüyor> ...değiştirmeyi başaranlardan e biri oldu. Sen programcı yaptığına göre... ...ben de böyle bir değişimi... <gülüyor> <gülüyor> ...size yapabildim. <gülüyor> Neyse, hürriyetmişsen ya da... E, ...isra etmişsen, Bu bravo bana. Bu olağanüstü bir, bir ısrardı. Yani yıllar içine yayılan... ...gerçekten çok mutluyuz burada... Bu arada konuşmalar sırasında da telefonlarımız çaldı. Çok mutlu destekler gelmeye devam ediyor. Eraslan da gelince söyleyecektir ki... ...geçen yılki şeyi aşarız diyecektir Eraslan gene. O hedefle ortaya çıkıyor. İyi bir başlangıç yaptık Atilla. Çok teşekkür ederiz ve anlaşılan... ...tekrar programcılığı düşünmenin de zamanı gelmiş. <gülüyor> ben bir daha hatırlatayım. 0212 343 41 41 destek hattımız. Telefonlarınızı bekliyoruz. İşte böyle Atilla Aksoy hakikaten efsanevi niteliklere sahip biri. O Deruni hissesiyle yaptığı programlarda yani kesintisiz program yapıyordu ve bu açık radyonun bir türlü değiştirmeyi başaramadığı ya apartman daireleri ne sıkışmış üç önce 3 sonra 2 daireye sıkışmış uzun senelerce orada yayın yaptık ve yıkalım gidelim buradan kendimize uygun bir radyo binasında çalışalım diye o kadar çok ısrar etti ve sonunda onun ısrarları sayesinde bu güzel tophanedeki Yerimizi, ...müstakil... ...müstakil, bağımsız yerimizi de Atilla sayesinde yapmışız. Onu da orada kendisi pek kabul etmiyor... ...tevazu sahibi olduğu için ama... ...siz beni programcı yapacak kadar değiştirdinizse diye... <gülüyor> ...evet öyle... ...halbuki çok önemli bir eleştirmen olduğunu da... ...belirtmemiz gerekiyor. Evet o... Ve tam da onun arzusuna uygun bir şekilde onun anonsun ardından da telefonlar çalmaya başladı. Başladın. Yani evet. onun da şu ıı, lafını da duyuyor gibi. Tamam uzatmayalım abi. Hadi. Hadi lafını duyalım. Evet. Gayet pra pratik hayata. Evet, yani evet. hiç lafı daha ilk açık radyoyu tanıtırken bile başladığımız şey bir kez daha söyleyeyim. Uzatma işte dedi. Tamam anladık. Büyük bir özgürlükçü bağımsız bir radyo yapacağız. Şimdi kiminle nasıl yapacağız? Ne onu da tanışalım diye. ...ona başlamış... ...öyle bir... belki Anglo-Sakson kültürünün... ...verdiği disiplinle de... ...öyle bir şekilde... ...Muammer Bey de... ...ayrıca amcası... ...şeyden... Alman... ...hukukçusu... ...hukuk ekolünden geldiği için çok disiplinliydi... ...rahmetli amcası da... ...Muammer Aksoy... ...öyle onu da analım... Bir başka şeyden bahsetmek istiyorum şimdi. Atilla'la konuşmalara döneriz ama araya bir parça daha koymak istiyorum. Bir de çok ilginç bir şey oldu. Programlara başlarken yalnızca çalmayacağım dedi. Bir tane acayip bir kadın var, onu çalmak istiyorum dedi. Kim dedik? Sezariye Evora dedi. O da kim dedik? Kimse bilmiyordu. Türkiye'de ve hatta dünyada bile. Yani Türkiye'ye ve dünyaya tanıtımını yaptı. bir yerde dinlemiş. Tesadüfen. Ve almıştı. CD'sini getirmişti. Ee, onun ünlü Sodaj parçasını çalalım şimdi. Yani Özlem Sıla özlemi anlamına gelen işte o Portekiz kültürüne ama Cabo Verde adaları Yeşil burun adalarından gelme Çıplak Ayaklı Diva diye de saçma sapan bir şekilde tanıtılan Türkiye'ye filan da geldi kaç yıl önce de vefat etti Sezalye Evora'yı bana açık radyoya ve bence Türkiye'yi de tanıtan kişi Atilla Aksoy'dur şimdi bir de Evora'yı Ondan dinleyelim ama telefon numaralarımızı da söyleyelim. Dinici destek projesi özel yayını devam ediyor. Atilla Aksoy'un kaybıyla birlikte onu anarak Dinici destek projesi özel yayını. Onun da söylediği gibi sizlerin desteğini şu anda bekliyor. Sezeryo Evora dinleteceğiz size Atilla Aksoy anısına. Buyurun lütfen eliniz desteklerde olsun, telefonda olsun. 0212 343 41 41. Kan du visa mig vägen? Kanske kan du visa mig vägen. Kanske kan que visa mig vägen. Kanske kan du Såda, såda, såda, dess myter är såningar låga. Kim visade varens väggen lång, kim visade det har mostrat ett camminnol, ett camminnol passantum. Soda, soda, soda, det är en äteras en inklau. Soda, soda, soda, det är en Se si vos escrevo muitas escrever, se si vos esquecem muitas esquecer, até dia que voltar. Se si vos escrevo muitas escrever, se si vos esquecer muitas esquecer, até dia que voltar. Saudade. Saudade. Saudade. Ni a terra se Soldad, soldad, soldad, des minha terra sem so encalço. Soldad, soldad, soldad, des minha terra sem so encalço. Soldad. Tezarya Evora'dan Sodaj dinledik. Sıla özlemi anlamına gelen bir kelime kavram, çok derinlikli bir kavram. E, bu da Atile'i de özlemle Anmamıza yol açıyor. Atila Aksoy 67 yaşında dün gece sabah bu Sabaha karşı hayata veda etti. Tam bir e, kültür insanıydı. Yani muazzam bir entelektüel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, uzun yıllar kültür, sanat ve edebiyat konusunda eleştiri yazıları yazdı. Sonra reklamcılık alanında epey hem pratikte hem de teorik olarak kitabını da yazacak kadar büyük bir öncülük etti reklamcılık dünyasında ve bizce en önemli katkılarından biri de Açık Radyo'nun başından beri kurucu ve ağır çalışanları arasında yer alıp sayısız program yaptı. Türkiye'ye caz müziğinin yaygınlaşmasında çok önemli katkıları olmuş birisidir. Yani tam e, entelektüel sorumluluğu dediği şeyin düşünür dil bilimci ve aktivist Noam Chomsky'nin Tarif ettiği şekilde entelektüelin sorumluluğunu üzerinde taşıyan, bunu çok iyi taşıyan önemli insanlardan biriydi, kurucularımızdan biriydi, biriydi demek bana hala çok zor geliyor ama öyle. Bir ara vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, yayına aynı tempoyla kararlaştırdığımız gibi Atilla Bey'in de tercih edeceği şekliyle, yayını aynı şekilde sürdüreceğiz bunun da bir başlangıcı olarak e, bu aslında berbat haberi verirken siz desteklerinizi sürdürdünüz bizi duyduğunu duyuyor. duyuyorken bile desteklerinizi sürdürdünüz biz bunları konuşurken 41 kişiye ulaştırdınız e, teşekkürlerimizle bunları aktarmakta bizim borcumuzdur aktarmasak Atilla çok kızardı evet. gerçekten Esra Toros Burak Puz Serkan Özdemir Bülent Müftüoğlu. Mehmet Çakmak, Tülay İdil, Atılay Erkul, Hakan Ünseven ve Pelin Urgancılar çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Ederiz. 41 kişi olduk sayenizde bugün itibariyle. Ve devam ediyoruz. 0212 343 41 41. 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği.